Allah'ın Şeytanı Rakiim. Bismillahi R Rabbil Alemin. Hamden, Kâtheran, Tabiben mübareken En Fih. Kema Yenbiri, celali Vefihi ve Le Azim Sultanı.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 kullu muhtesim bildi ve kullu bildiğin resahibe hafil nahr ve biz sened muttassel in Nabi sallallahu aleyhi ve sallama onu çağır. İnnah Dini Yusurun ve lan yishaat Dini Ahad illa galbeh keseddu ve karibu ve abshiru ve stainu bil ve Sadaka Resulullah, Fimakal, Elkemakal, Aziz ve Sevgili Kardeşlerim, Değerli Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerini okumak, dinlemek, teallüm ve tefeyyüz eylemek üzere toplandık allah Teala Hazretleri bizi sevdiği, razı olduğu kulları cümlesine dahil eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Bu hadisi şeriflerin okunmasına izahına başlamadan önce evvela Peygamber Efendimiz'in ruhu bakine hediye edelim diye sonra onun âline, ashabına, ekbaına, ahbabına hasreten verese-i nebi olan ulema-i muhabbetin, evliya-Allah-u mukarrabin saadat ve meşahituluk-u aliyemizin ervahına Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza ve sahib sahabe-i kiram Rıdvanullahi Hazaratından Şeyhimiz Muhammed Zahid-i e kadar Turku Aliyelerimiz silsilelerinden ve sahih tarikatların silsilelerinden güzel an eylemiş olan cümle evriya Allah ve saadetinin ve müşidini ruhlarına hasreten eserini okuduğumuz Gümüşhane ile hocamızın ruhuna ve bu eserdeki hadis-i şerifleri toplamış, rivayet etmiş olan hadis alimlerinin, ravilerinin ruhlarına ve bu duyarları fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına cümle hayır hasenat sahipleriyle birlikte şu camimizi bina eden ve asırlar boyunca hizmette kalsın diye zaman zaman tecdit ve tamir ve tevsi etmiş olanların bu hususta yardımcı olanların kendilerine ve geçmişlerinin ruhlarına ve bu camiden güzel an eylemiş olan eğimme ve va vaizin ve müezzinin ve kayyemin ve cemaatin ruhlarına ve uzaktan yakından bu dersi dinlemeye gelmiş siz kıymetli kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin geçmişlerinin Müslüman mevtalarının ruhlarına ve geçtiğimiz hatta ahirete geçmiş olan Ramazan Aksu kardeşimizle Mustafa Yazaroğlu kardeşimizin diğer mevtamızın ruhlarına hediye olsun. Camimizin çevresindeki mevtanın ruhlarına hediye olsun. Bu beldede methum bulunan Ebu Eyyüvel Ensari ve sahib sahibi ikram ve evliya Allah'ın ruhlarına hediye olsun. Beldede makamı bulunan Yüce Aleyhisselam ve cümle Enbiya Allah'ın ruhlarına hediye olsun diye bir Fatiha On bir iknasiyel okuyalım, ruhlarına bağışlayalım, öyle başlayalım. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şerifler, demin metnini birinci hadis olarak metnini okuduğum hadis-i şerif, Ramızül Ahadis -E kitabımızın 98. sayfasının birinci hadisi şerifidir. Oradan başlıyoruz izaha. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Buhari ve Nesai rivayet etmişler. Sahih bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki innet dine yüzrün din kolaylıktır. Din zor bir şey değildir. Zorluk değildir. Takat getirilemeyecek, yapılamayacak hakkından gelinemeyecek bir ağır mükellefiyet değildir. Kolaydır. Veren yüşa ettini ahadun illa galebehu. Ama kim ben daha iyi yapacağım, daha iyi yapacağım, daha iyi yapacağım diye daha tam efendim daha çok yapacağım diye böyle kendisini zorlayarak efendim çok yüksek şeyler yapmak istese, yani şiddetini, dozajını arttırmaya kalksa din dindeki vazifeleri en mükemmel ben yapacağım filan gibi. Kimse dini yenemez, din galip gelir. Çünkü dinin sahası sonsuzdur. Yani Allah'a ne kadar ibadet etsen edersin, tam ibadette de insanın ne ömrü vefa eder, ne takati vefa eder. Birazcık ibadet ettiğini yormuş. Karnı acıktığı zaman, keyfi kaçtığı zaman, bir yeri ağrıdığı zaman, ibadetinde tadı kalmaz. İbadetin tadı kalmayınca bazısı da ki hocam ben ibadetten tat almıyorum, zikirden tat almıyorum ne yapacağım şimdi? E sen baklava dikzanı mı arıyordun? Yani senin işin tat almak mıydı? Sen Allah'a ibadet ediyorsun. Sen Allah'ın elbini yerine götürüyorsun. Tatlı da olsa, acı da olsa yapacaksın. Baklava köşede. Tanrımız hem de cemaatimizden iyi bir kimse. Tamam git oradan illa tatlı şey istiyorsa Acısına tatlısına razı olacaksın. Din bu. Ama birazcık üfküsüz kaldık mı, keyfimiz kaçtı mı, karnımız ağrıdı mı dayanamayız, zayıfız biz. Kimse dinin hakkını hakkıyla verip hakkından gelemez. Aciziz çünkü. Çünkü dinin de hududu yok, sonsuzdur. Allah'a ibadetin sonu var mı? Şu kadar yaparsan ibadeti yapmış olursun, tamam. Böyle bir şey hudut yok. Yap yapabildiğin kadar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabahlara kadar uyumaz, İbadet ederdi. Yapabilir misin? Onun kadar bile yapamasın. O da bir yaratık, mahluk. O da bir insan ama hadi gel bakalım. Sen bırak da böyle tam yapmayı. Peygamber Efendimiz'in yaptığı kadar yap bakalım. Peygamber Efendimiz iki rekat namaz kılardı. Yarım gece bir rekat, yarım gece öteki rekat. Göreyim hadi. Çık bakalım ortaya. Bir erkek sen çık bakalım şeye. Yapamıyoruz. Bir kadir gecesi oluyor. Senede bir defa birkaç kanül gecesi oluyor dokuz oluyor saat al bunlar başlıyoruz onduğu bir sistem bir Din kolaydır diyor bak Peygamber Efendimiz, müjdeliyor bu. Hatta başka bir hadis-i de buyuruyor ki ve yes, velâ tuasîrû'' Kolaylaştırın, zorlaştırmayın işi. Yorgunu yokuşa sürmeyin, kolaylaştırın. Yapamazsın, edemezsin, olmaz, bitmez böyle bir şey yok. Rahat, çok rahat, çok böyle hoş prensipleri vardır. Gayet rahat insan yaşayarak çok sevaplar kazanır. Cennete uçarak gidebilir insan. Öyle, o kadar zor değil bu iş hayır ben yapamaz mı? Herkes yapar. Herkesin yakınca efendim yakınca cenneti kazanabileceği bir sistem bu. Herkes cennete girebilir. E hocam çöpçüsü, işçisi efendim köylüsü, çiftçisi de girebilir mi? Girer ya dağdaki çoban bile girer. Dağdaki çoban bile evliya olur ve girer. Cennete girer. E hocam akıllılar geride atsalar kalır mı vallahi atsalar da girer. Yeter ki kalbi temizdir. Yani illa yüksek tahsilli olmak şartı da yok. Kolay bu din, kolay. Konculacak bir tarafı yok. Rahat, kolay, temiz, pak, güzel, her şey güzel. İnnettiğine yüsün. Din kolaylıktır. Ama kim ben daha çok yapacağım, daha çok yapacağım, hakkından tam geleceğim filan diye efendi iddialı girerse yorulur, takat getiremez. Kim dinle şiddetleşme yarışına girerse, daha kuvvetli, daha tam yarayacağım derse, din galip gelir, o mağlup düşer. Dinin hakkından gelmez Din muazzam bir şey. Bir daha kaldırabilir misin? Dünyayı kaldırabilir misin? Kaldıramazsın. Kaldıramazsın, belli bir yük kaldırırsın da daha büyük büyük olduğunu kaldıramazsın. Yani kaldırılmayacak bir yük ama yapabildiğin kadar yaparsın, Allah da kabul eder. Zaten bize kendisi dua öğretiyor. Amel-e Resulü dua değil mi? Dua. Kim öğretiyor? Allah öğretiyor bize. Ne diyor? Rabbana ve la tuhammizna ma la ta'kete bena bil. Rabbana la tu'ahizna ev Ya Rabbi bizim yakamıza yapışma. Unutursak, hata edersek. Yaz bakalım buraya. Sen unuttun, hata ettin diye bizi çok Sıkıştırma, muaheze etme. Muaheze ne demek? Yakalamak, sürkelemek demek. Yakalamak, tutmak demek. Suçlu olarak. Bizi yakalama, hata edersek, unutursak. ve Hamil عَلَيْنَا اِسْرَنْ كَمَا هَمَلْتَهُ عَلَى Biz eski ümmetleri de biliyoruz. Okuduk tarih kitaplarından. Kur'an-ı Kerim'den, Hadis-i Şerif'ten, Peygamber Efendimiz anlattı, biliyoruz. Onlara yüklediğin gibi yükler de yükleme. Biz de bizden yıkılsın. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّيُنَّا مَا لَا تَعْقَتَ اَلَنَا Bizim takatimizin üstünde olan, bizim takat getiremeyeceğimiz, bizim ona takat getiremeyeceğimiz kadar da büyük yük yükleme diyor. Takatimiz neyse o kadar. Bu adam kaç kilo kaldırabilir? Bu ufacık tepeciktir, 50 kilo kaldırır. Ya şu babayı, baba yiğit ne kadar kaldırır? Bu baba yiğittir, efendim. Bu 200 kilo kaldırır. Olur, 200 kilo kaldırır ama 1000 kilo kaldıramaz. Neticede gene bir takatı vardır. Takatimizin sevkinde yük yükleme diye, dua edin bana diye kendisi öğretiyor. Demek ki takatimizle mesulüz, takatimizin üstünden sorumlu bile değiliz. Takatimiz kadar. Hepsi kolay. Hocam sen küçüklüğünden beri Müslüman muhitte büyüdün, Allah aşkına söyle bu din kolay mı, zor mu? Çok kolay. O kadar kolay ki peynir, peynir ekmek, yemek, su içmek gibi kolay hiç zorluğu yok. Hiçbir yerde zorluğu yok. Allah kolaylığını veriyor. Yani zor değil. E ara arada hani bazen mesela Bosna'da her şeye Müslüman diye ne sıkıntılar çekiyorlar. Aynı, dünyanın hayatın cilvesi imtihanı ama İslam'ı yapmak zor bir şey değil. Yapılamayacak bir şey değil. Fazla da öyle şeye kalkışmamak lazım. Orta yoldan gitmek lazım. Yani ben birisi yemin etmiş, demiş ki vallahi ben bundan sonra efendim, gündüzde hiç yemek yemeyeceğim, hep her gün oruç tutacağım. Bir tanesi de demiş ki, ben geceleri hiç uyumayacağım, her gece sabah kadar ibadet edeceğim. Bir tanesi demiş ki, bütün sıkıntılar bu hanım erkek alakalarından ilişkilerinden, ilgilerinden meyillerinden oluyor. Ben de hiç kadınların yanına yanaşmayacağım. Hatta hadım edeceğim kendimi. Diğer şey yapmış. Yani duygularım kirellensin diye. Peygamber Efendimiz bunların bu niyetlerini, sözlerini, kararlarını duyunca kızmış ve öyle yapmamaları gerektiğini söylemiş. Ve kendisine misal veriyor. Diyor ki, bakın ben sizin Allah'tan en çok korkanınız olduğum halde bazı günler oruç tutuyorum, bazı günler tutmuyorum. Geceliğin kalkıp namaz kılıyorum ama bütün gece uyumamak diye bir şey de yok. Sonra evlenmek ayıp, günah değil. Bak ben de evlendim hanımım vesaire var, aydan var diye buyurmuş. Yani görülüyor ki İslam dini zor değildir, kolaydır. Efendim fazla işi böyle şey yapmamak lazım. Çığırından çıkartmamak lazım. Çıkartma kalkan, daha çok yapacağım daha çok yapacağım diyen, batağı batar, takat getiremez, sonra ibadetten bıkan geri dönerse bu sefer sorumlu olur. Başlattığından azaltırsa sorumlu olur. Birisi demiş ki ya Resulallah ben Kur'an-ı Kerim'i ne kadar da okuyayım? Bir ayda oku. Bir ayda Kur'an-ı Kerim'i hatmet. Demiş daha çabuk okuyabilirim Tamam on günde oku. Daha çabuk okuyabilirim. Yedi günde oku. Daha çabuk okuyabilirim. Üç günde oku. Günde on günde okuyacak. Üç günde oku. Daha çabuk okuyabilirim. Demiş bundan daha hızlı okursan anlama imkan bulamazsın hızlı okumaktan. Anlama imkan bulamaz. O üç gün okumaya devam etmiş de sonra da hayatının sonuna doğru pişman olmuş. Demiş ki keşke Resulullah'ın verdiği müsaadeyi kullansaydım şimdi ihtiyarlık bastırdı, zor geliyor diye kendisi sonradan pişman olmuş. Bilmem anlatabiliyor muyum Peygamber Efendimiz'in bizi nasıl kayırdığını nasıl işi kolaylaştırdığını nasıl rahat ve böyle sakin Müslümanlık yapmamız gerektiğini istediğini Anlatabiliyor muyum? Feseddi diyor ve karibu. Diyor ki, Seddi diyor demek, Doğru olanı yapın. Doğru yapın. Efendim, işi doğru yapın. Efendim, hareketlerinizi doğrultun. Ve karibu. Karibu da, yani tam yapamazsanız yaklaşmaya çalışın. Yani, elinizden geldiğince, takatinizce yapmaya çalışın ama, tam yapacağım falan diye, zaten yapamazsınız. İşte, Doğru yapın, işte ideal olan şeyi yapmaya gayret gösterin. Ve ebşeru. Böyle yaparsanız da müjdeler olsun size. Müjdelenin. Bununla kazanırsınız. Yani. Bu zor bir şey değil yani. Öyle halimselim, tatlı tatlı giderseniz, efendim iyi sonuca ulaşırsınız. Vesta'inu bilgadbeti ve ravhati ve şey minel dülce. <gülüyor> Efendim, sabahın, akşamın, gecenin başının bir kısmını efendim, ibadetle değerlendirerek kendi manevi durumunuza yardım sağlayın. Kendi manevi durumunuzu kurtarmaya çalışın. Şimdi tabi ve esta'inu ve salah diye de ayet-i kerime var. Hafızlar bilirler. Yani Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki sabrederek, namaz kılarak, dua ederek Allah'tan yardım isteyin. Yani bu ibadetler insana yardım sağlar. Manevi yardım sağlar. maddeten manen efendim e, hayırlara erdirir. İşte وستainu, yardım sağlamaya çalışın, yardım isteyin. Bil gadveti gadve şey demek, sabahın evvel vakti demek. Gadve ve gadar, efendim ve gudve bunlar güneş doğduktan sonraki zamana derler. Güneşten evvelki fecirin doğduğu zamanla güneşin doğu arasındaki zamana da derler. Yani o zaman yaptığımız bir ibadetler. Rafa öğleden sonraki zamana derler. Öğle ile akşam arasındaki zamana derler. Dülce de gecenin evveli vakti demektir. Yani şöyle sabahın, günün evvelinde, günün sonrasında gecenin başında şöyle Allah'ın hoşuna gidecek ibadetleri yaparak kendinize manevi yardım sağlamaya gayret edin. Bununla Allah'ın yardımına ermeye çalışın diye bildirmiş. Bu önemli bir husustur. Bu hadisi şerifin bazı rivayetlerini ben içeride biraz karıştırdım. Şerhleri, kitapları ee, bazı rivayetlerinde azladıklar vesaireler var ilaveler var bir tanesinin sonunda şöyle geçiyor o ilave cümle ee, ibadetin makbul olanı Allah'ın en sevdiği ibadet az bile olsa devamlı olanıdır emir boyu bıkmadan unutamam yapabiliyorsan Allah onu sever yoksa bir başladı ha bizim maşallah delikanlı ibadete pek düştü diyor bazen duyuyorum böyle İbadete düştü, sakal bıraktı, sarık sarıyor, cübbe giyiyor. Efendim gece gündüz teheccüde kalkıyor bilmem ne vesaire tesbihler. Ondan sonra iyi maşallah, maşallah filan diyorsunuz. Ondan sonra bir daha bir görüyorsunuz babasını. Nasıl bakalım delikanlı gene öyle ibadetlere güzelce devam ediyor mu filan? Soruyorsunuz. Ya hocam sorma maalesef. E, Hayır ne oldu? İnna lillah ve inna ilihir acın. Bizim oğlan sakalı kesti, namazı bıraktı. Gece ibadetini terk etti. Olmadı. ki çok yaptıklarının da kıymeti kalmadı. Neden? Devamlı olacaktı. istikrarlı olacaktı. Muntazam olacaktı. Bak şimdi bir arkadaşımız şeker hastalığından vefat etti. Allah rahmet eylesin. E, doktorlar diyorlar ki şekeri belli seviyede tutacaksın. Yani çok tatlıyı, hamurluyu yiyip de şekeri arttırdın mı 200-300'e, 300'den aşağı inmemiş arkadaşımız rahmetliğinin şekeri. E, karaciğeri elek gibi olmuş, bozulmuş. Böbreği tahrip olmuş çünkü. kılcal damarından tıkıyor. damardan tıkanıyor. Kireçlenmiş gibi oluyor. Efendim, kalbi işe yaramaz hale gelmiş. Damarları zayıflamış. Gözleri görmez duruma gelmiş. Ne yapacaktı? Yani, yemesini de istikrarlı yapacaktı. Şekerini de kontrol edecekti. Efendim, Kendisinde de kontrol edecekti sıhhatini. Çünkü bu işin... Bu bu bedeni biz ne kadar kullanacağız? Ömür boyunca inşallah 90 yaşını geçeceğiz, 100 yaşını geçeceğiz, 100 yaşını geçeceğiz falan değil mi? E ne yapmamız lazım? Hav kullanmamamız lazım bunu. Yani bunun yelek parçası yok. Efendim ne yapmamız lazım? İyi kullanmamız lazım. Bu da istikrarlı olmakla mümkün. İyi şeyleri muntazaman istikrarlı yapma alışmalıyız. Of bıktım. Pijama aç bilmem ne. Ne oluyor? Sıkılıverdim. Olmaz. Sabretmeye de alışacaksın. Yani güzel şeylerin muntazam yapmaya alışacaksın. Yemek yemekten sıkılıyor musun? Gel bakayım buraya. Her gün her sabah bıkmadın mı kahvaltı etmeye? Öğlen yemeği yeme akşam yemeği yemeğe. Her gün uyumaya bıkmadın mı? Yok hocam onlardan bıkılır mı? Eee şimdi olmadı ya. O, o i̇şine gelenden bıkmıyorsun... İşine gelmeyenden bıkıyorsun. İyi şeyleri muntazamın yapacaksın. Bıkmamayı da öğreneceksin. Zevk almadan da doğru olan şeyi yapmayı öğreneceksin. Doğruluk kolay değildir. Hüşvet almamak kolay değildir. Müfettiş kardeşimiz diyor ki hepsi arkadaşlarının köşk sahibi oldu, yalı sahibi oldu, villa sahibi oldu, Mercedes sahibi oldu diyor. Ben diyor kirada emalaha diyor. Anlımdan ne fersin? maşallah Allah senden razı olsun kolay değil herkesin mercedes'i varken insanın efendim çamurlu yollarda yaya yürümesi kolay değil ama işte böyle güzel şeyler bazen zordur fazmı düştür zordur ama yaparsan cenneti kazanırsın Hz. Ali Efendimiz de öyle yaşadı Hz. Ömer Efendimiz de öyle yaşadı Peygamber Efendimiz de öyle yaşadı Peygamber Efendimiz parayı bulamadığından mı acizane fakirane şöyle mütevazı ömür sürdü Böyle sofranın üstüne yığılırdı böyle altın şey. Örtüyü yaya aldı, yığılırdı, avuç avuç dağıtırdı. Yani birazını saklasa, birazını saklasa, cihanı satın alırdı. Cihanı parasıyla satın alırdı. Efendimiz'in eline para geçmedi mi? Ama alemlerin rafa olan, kayıp hazinelerinin sahibi olan Allah'a güvenip, bir gün bir şeyi ertesi güne depolamadı. Ne gıda depo etti, ne para depo etti, dağıttı. Yani para eline geçmediğinden değil. bir aziy yaşadı yani. Çok yemek yemedi, güzel yemek yemedi, karnı tam doymadı. Aylarca evinden efendim duman tütmedi, sıcak yemek yemedi, süt içerek, kurma yiyerek, efendim su içerek imanları sahabe-i kiram. Bir şey şey yapmadan onun için acının da tadını almak lazım ben de biraz e arnavut biberi falan oluyor böyle onu seviyorum alıyorum Uf, ağzım yana yana dudaklarım kabara kabara hoşuma gidiyor acının da bir tadı var sabrın acılığının tadını öğrenin ibadete devamın acılığının tadını öğrenin Allah yolunda meşakkat çekmenin tadını öğrenin her zaman baklava börek olmaz bu yani dünya hayatının imtihanı bazen tatlı yerden gelir, bazen acı yerden gelir. Allah bazen mal, mülk, para, pul verir. Öyle imtihan eder. Bakalım bu herif bu parayı pulu iyi kullanacak mı? Bakalım zekatını verecek mi? Bakalım fukarayı acıyacak mı? Bakalım cihada para ayıracak mı? Bakalım, bakalım şımaracak mı, şımarmayacak mı? Öyle imtihan eder. Sonra bakarsın alır hepsini, fakir düşürür. Padişahken bu kadar dinlenen, dilenci haline getirdiği insanlar var. Tarihte biliyoruz misallerini. Misalleri çok. Zenginken, fakir eder, pehlivanken, çoluk çocuğun maskarası durumuna düşür. Mahallenin çocukları alay ediyorlardı birisiyle de. <gülüyor> ah dedi ya, siz benim gençliğimde elime geçecektiniz de. Ben size gösterirdim ama e, işte bitti. Her şey değişiyor. Yani bazen varlık, bazen yokluk. Hepsi imtihandır. Hastalık sıhhat imtihandır. Zenginlik fakirlik imtihandır. Kuvvetlilik zayıflık imtihandır. Salimlik mazlumluk bunların hepsi insan olduğu içindir. Negatif durumlarda da eğer Allah'a güzel kul olmayı başarabilirsen imtihanı başarırsın. Yoksa efendim güzel günlerde düğünde, dernekte, bayramda Müslüman, sıkıntılı günlerde Yok ortada. Ya bizim bir adam vardı. Nerede o? Yok. Sıkıntılı günlerde ortada yok. Öyle şey olmaz. Yani her şeyin, e, dinin her şeyi güzeldir. Ne güzel söylemiş şair. Hoşuma gidiyor. Ezberleyeyim diye o şiiri de hep ezberlemek istiyorum. Ne diyor? Hoştur bana senden gelen ya gonca gün yahut diken. Bak Allah Allah'a hitap ediyor. Hoştur ben, bana senden gelen. ''Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.'' Diyebilir misin? İbrahim Hakkaz demiş. ''Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.'' Kadının birisi içeride ağlıyor, şikayet ediyor. Buraya kağıt yazmış birisi, şikayet ediyor. ''Kocam şöyle, işimiz böyle, aşımız yok, bilmem herkesin bir derdi var.'' Derdini söylüyor. Tamam. Dert de bir imtihan, bolluk da bir imtihan. Bolluk derken Allah'a güzel kulluk edene, Allah darbette yardım eder, ama bilinsin ki en büyük fitneler, meşakkatler, sıkıntılar en büyük evliyaya gelmiştir. Hz. Ömer Efendimiz hançerlenerek ölmedi mi? Hz. Ali Efendimiz hançerlenerek ölmedi mi? Peygamber Efendimiz nice nice sıkıntılar çekmedi mi? Mübarek dişi kırılmadı mı? Düşman üstüne saldırmadı mı? Etrafındaki fedakar insanlar... Vücutlarından kaç çeşit yara almadılar mı? Uhu halbi, bedir halbi, efendim hendek halbi vesaire vesaire. Bunlar Peygamber Efendimizin başından geçmedi mi? Onun için niye anlatmak istiyorum sevgili kardeşlerim? Erkekseniz ki Müslüman, mert insandır, erkek insandır, kahramandır. Kahraman ne demek? Kahır ve kahmil eden demek zaten. Kahraman kahır kökünden geliyor kahra tahammül edebilen demek. Sabredeceksiniz. Meşakkat geldiği zaman sabredeceksiniz. Nimet geldiği zaman şükredeceksiniz. Hiçbirinde efendim negatif duruma düşmeyeceksiniz. Tuan kaybetmeyeceksiniz. Her halde hoştur bana senden gelen ya Goncagül yahut diken. Mevla görelim neyle neylerse güzel eyle diyeceksiniz. Allah hepimizi efendim afiyet üzere yaşatsın. Yani sıhhatli eylesin, zengin eylesin, huzurlu eylesin. Ama imtihan olarak hastalık gelirse Allah'a kullukta gevşememek lazım. İsyan etmemek lazım. Efendim pabuç gibi dilini sarkıtıp gözünü yumup ağzını açıp ileri geri konuşmamak lazım. Her şey olabilir. Bir şey çok hoşuma gidiyor. Eski bazılarımdan beri hep anlatırım. Her yerde anlatırım. Her yerde anlatılsa anlatılacak bir şey. Dervişin birisini yakalamışlar. İyi derviş. olgun bir otosavvası e, bir şehrin girişinde yakalamışlar. Gel diyor, tamam. Seni yakaladık. Sen öbür düşman devletin casususun demişler. Yakalamışlar adamı. Gel bakalım iyidir demiş. Dinletememiş. Almışlar hapse tıkmışlar. Ondan sonra da yukarıdan emir gelmiş. Kesin kafasını gitsin. adam casus. Öldürün herifi. Demişler. Elleri kolları bağlı bunu cellada doğru götürüyorlar. kafasını koyacaklar taşa. mantayı kaldıracak cellat. Bir tane vurdu mu kendine bir tarafa, gövde bir tarafa ölecek yani. Şimdi o sormuş kendi kendisine. Gözü kapatmış, elleri bağlı zavallı gidiyor celladın önüne doğru. Demiş ki sen dervişlikten bahsediyordun. Ey nefsim Allah'ın kaderine rıza göstermek lazım diyordun. Teslimiyet lazım diyordun. Bak şimdi gördün mü kaderin cilvesini? Gördün mü olanı? Seni haksız bir şekilde suçladılar. Casus olmadığın halde casus dediler. Haksız yere şimdi seni öldürmeye götürüyorlar. Buyur işte kader. Kader'e rıza göstermek lazım. Kader'e teslim olmak lazım. Gördün mü şimdi olanı? Hala bu kanaatte misin? Hala kadere razı mısın? Teslim misin? Kendi kendine soru soruyor. İçinde iki şey var. İki kutup var. Birisi ötekisine soruyor. Şeyi, efendim, sorduran Allah durup dururken insanın içine bir soru gelir bazen. Sorduran Allah imtihan ediyor. Nefsine soruyor. İnsan nefsi şey ya, yemek içme, iç içmek ister, gezmek, tozmak ister, yatmak, oturmak ister. İnsanın bu içinde hani kişisel arzuları, hevesleri, şehvetleri var ya. Şimdi nefsine soruyor. Razı mısın bu duruma? Sorduran Allah. Sorduran Allah. imtihan. Nefsi o soruya diyor ki, razım ne yapayım, kaderim böyleymiş, ne yapayım, kader mi, bir gün gitmeyecek mi bu hayat, demek ki bu kadarmış ömrüm, bu da bitecekmiş demek ki, eh, eşverü en la ilahe illallah, eşverü enne Muhammeden aktörü ve Resulü'yü. Oraya kadar gitmiş, celladın önüne kadar, arkadan birisi bağırmış, durun yanlışlık var, bu adam casus değil, ben bunu tanıyorum, kurtulmuş orada. Kesilecek bir kafası, Ta celladın gelmişken kurtulmuş. Diyor ki, vallahi billahi, ölümden halasına değil, halas kurtulmak demek. Vallahi billahi ölümden halasına değil, o andaki ihlasıma seviniyorum hala. İhlas. Allah'a bağlılığında öleceğim diye gevşeme yok yani. Kafam kesilecek, razı mısın? E razıyım ne yapayım? Allah kafanın kesilmesini yazdıysa, kessinler. Kader. İhlasa bak. Vallahi halâsıma değil, ihlâsıma seviniyorum diyor. Çok güzel bir fıbradır bu. Çok güzeldir. Tabii biz bu kadar kahraman değilizdir. Biz zayıfız. Biz çok zayıfız. Bizim halimiz elek gibiyiz. Delik biz. Kevkil gibiyiz biz. Bizim tutulacak yanımız yok. taşıyacak halimiz yok. Biriket gibiyiz. Üstümüze biraz bazarlarsa toz duman oluruz biz. Allah bizi affetsin. Allah bizi zorlu imtihanlara uğratmasın. Ama o da insanın şey yapması lazım. Kale gibi olması lazım. Safa saalan, huzurlu olması lazım. Bir daha bana şey sormayın. Hocam ibadetten, zikirden zevk almıyorum ne yapayım? Zevk almadan yap. Sevkalım sen herkes yapar. Ya bu çok sevdi bir şeymiş. Ben de yapayım. dışarıdaki herifler de gelip, turistler de gelip. Ya çok sevdi bir şeymiş diye onlar da gelip zaten adamlar zevk alıyorlar. Plajda zevk var diyor, plaja gidiyor. Tiyatroda zevk var diyor, tiyatroya gidiyor. O zaman tasavvufta zevk var diyor, zevkine gelir. Burası imtihan yeridir. Zevk, zevk ve keyif yeri değildir. Eskiden bir şeyh efendiye, bir mürit gelince ben sana derviş olmak istiyorum. Gelmiş bir evladımdan aslında kıl orucunu tut, bizim işimiz biraz zor yani herkes yapamaz kendini sıkıntıya sakın işte bildiğin gibi yaşa yok efendim her şeye razıyım her şeye razıyım tamam o zaman gel hadi bakalım yap şu işi hadi bakalım yap şu işi. bu sefer zor işleri yaptırıyorlar neden bakalım vazgeçebilecek mi bakalım sağlam eleman mı diye yokluyorlar bir fıkra var hoşuma gidiyor onu da anlatayım böyle fıkralar hatırda kalıyor insana da ibret oluyor İsmini söylemeyelim. Büyük alimlerden bir tanesi. Ben biliyorum da bana söylediler. Ben ismini söylemeden şey yapayım, anlatayım size. Bu büyük alim tefsirden kitap yazmış eski devirlerde. Büyük bir tefsir kitabı var. Hadisten kitap yazmış, büyük hadis kitabı var. Kelamdan kitap yazmış, büyük kelam kitabı vesaire. Çok alim. Ama tasavvufu bilmiyor. Neden? Şöyle yani ben doktor olurum da elektrikten anlamam. Buzdolabını tamir edemem. Ona buzdolabı tamircisi gelir. Buzdolabı tamircisi olurum da efendim bilmem ziraatten anlamam. Ziraatten anlarım da tıptan anlamam. Hatta veteriner oluyor hayvanların tedavisinden anlıyor, insanlardan anlamıyor. Hatta kalp müteassısı oluyor da mideden anlamıyor. Yani herkesin bir ihtisası var. Demiş ki ben... tasavvuf bilmiyorum efendim demişim. Evliya Allah büyüklerimizden birisinin yanına gelmiş. O Evliya Allah de... kutbul aktar, zamanın kutlu... çok büyük bir zat... Demiş ki bana tasavvuf... bilgim yok... ayıp oluyor, herkes bir şey soruyor, bilmiyorum... beni talebeliğe kabul edin... bu ilmi de sizden öğreneyim... talebeniz olayım, kabul eder misiniz? Hay hay evladım şeref olur demiş... hay hay... tamam... taleben ol memnuniyetle kabul ederim senin gibi böyle alim fazıl yetişmiş tam böyle efendim hazır bir eleman memnun olurum demiş yalnız bizim tarikata girdin mi manevi bir hal olur sana kafandaki bütün bilgiler silinir böyle cahil bir insan kalır doldoş kalır kafan sileriz demiş kafandaki şeyleri, bilgilerin hepsini sileriz Kafan boş bir ev gibi kalır. Doluyken, dükkan doluyken nasıl, boşken nasıl? Son boş kalır yani. Ne fukuk bilgin kalır, ne tefsir kalır, ne hadis kalır. Hepsi gider. Tasarruf öğretilme ama böyle bir durum var yani. Böyle bir hal gelecek başına. Haa, öyle mi? Efendim ben bu işi bir düşüneyim demiş. Oradan bir kaçmış, bir daha gitmemiş. Arkasından Hoca Efendi gülmüş, demiş ki Evet demiş, o bilgileri alırdık ama daha sağlamını koyardık demiş. Alırdık ama, çünkü dükkanı boşaltmayınca temizlenmez. İyi, esaslı bir tamirat yapacaksan, yeni bir dekorasyon yapacaksan dükkana, eski püskü tahtalar falan bile bu iş olmaz, boşaltırsın, temiz güzelce, ondan sonra yeni bir dekorasyon yaparsın, pırıl pırıl olur. Alırdık ama demiş daha sağlam, daha güzel bilgileri verirdik. Tefsirin manevi tarafında bilirdi, batıni tarafında bilirdi. Hadisin ruhunu anlardı. Bak ümmi bir insana soruyorlar. Şöyle bir söz şey rivayet ediyor, bu hadis mi? Evet, hadis. Şöyle bir söz şey rivayet ediyorlar, bu hadis mi? Hayır, bu hadis değil. İmtihan için karıştırıyorlar. Yarısı hadis, yarısı hadis olmayan şeyler. E şöyle bir şey rivayet ediyor, bu hadis mi? Şurasına kadar hadis, şuradan sonrası hadis değil, şurasına kadar da hadis gene. Efendim, vallahi çok doğru. Aynen kitaplarda söylendiği gibi. Nasıl biliyorsunuz? Evladım, hadis olduğu zaman senin ağzından bir nur çıkıyor, hadis olduğunu oradan anlıyorum. Hadis olmadığı zaman ağzından o nur çıkmadığından, o sözün hadis olmadığını anlıyorum, diyor. Bu nedir? Bu kalp gözünün açılmasıdır. Basirettir. Allah öyle anlattırıyor. Yani alırdık ama alasını verirdik, böylesini verirdik, daha güzelini verirdik demiş. İşte kimisi razı olamaz. Yani şeylerine. İşte o da onu seviyor, ilmi seviyor. Öteki ilmi de, ilmine bir ilim daha katılsın, fiyakası daha artsın diye seviyor. Omuzuna dört tane yıldız koymuş, beşinci yıldız da konulsun diye seviyor. E tasavvuf ve tevazu yolu olduğundan, hoca onu deniyor yani bakalım tevazuya yanaşacak mı. Sileriz hepsini. onu zaman istemem. Neden? Yıldızlardan vazgeçemiyor, bunları seviyor. Pozlanmasın diye yıldızları seviyor. Tasavvuf o değil ki tasavvuf tevazu yol olduğundan ilk o dersi vermek istiyor. Tasavvuf teslimiyet onu vermek istiyor. Onu anlamayınca tabii ne oluyor? Efendim, iş oldu. Evet. Hazreti Muhterem Kardeşlerim Allah bize hakiki Müslüman olmayı efendim nasip etsin. Hakiki Arif olmayı da nasip etsin. Yani kuru bilgiyle de olmuyor. Ahlakın güzel olması lazım. Bu iş ince. Görüyorsunuz alimler bile atlayabiliyorlar. Alim oluyor. Birçok şeyi biliyor ama atlıyor. Fark edemiyor. Geçiyor. Orasının inceliğini anlayamıyor. Neden? Ötekisi Evliyaullah bu evliya Allah değil, göremiyor, göremiyor. Bir insan profesör olabilir, bir insan Allahme olabilir, ama evliya olmak ondan daha başka bir şeydir. Allahmedir ama gözcü bazı yerlerde çöldür, bazı şeyleri göremez Alimdir ama arif değildir. Bu ilmi kötülemek değil, bu gerçeği söylemek. Yani bazı insan alimim diyor, profesörüm diyor, etrafa bakın. Ölçün, irfanınızla ölçün. Siz de ölçün. Siz de bakın bakalım profesör olmuş ama vezir olmuş ama adam olmuş mu? Onu bir ölçün. Mühim olan vezir olmak değildir. Efendim adam olmaktır. Mühim olan alim olmak değildir. Allah'ın sevgili kulu olmaktır. Allah'ın sevgili kulu olmadıktan sonra ne olursa istersen Clinton'un yerine Amerika'ya senin başkan seçilmen ne olacak? Allah'ın sevmediği bir kul olduktan sonra. Hem Allah'ın sevmediği bir kul olursa insan yasak yola saparsa çok çabuk yükselir. Bakarsın. Ta yukarılarda adam. Nasıl çıktı? Harama, günaha vesaire aldırmadı. Rüşvet bilmem ne vesaire. Mersebe sahibi de oldu. Köşk sahibi de oldu. Ye, ye. Efendim Herkesin rağbeti arttı. Efendim, adamın birisi posta. PTT kamyoneti gibi bir kamyonet satın almış Antalya'dan. Doğramış ki şunu sarı renge efendim PTT yazmış. Efendim Posta perger, telefon doğanın doluya gitmiş, gelmiş. Millette onu PTT'nin arabası diye kontrol de etmemişler. Külliyetli miktarda uyuşturucu kaçırmış bu tarafa. Almış Antalya'nın en büyük otellerinden birisini. Ne bu adam? Bunu nereden aldı? Soran yok. Türkiye'de serveti nereden kazandın diye sorma yok. Almanya'da var. Almanya'da var. Böyle insanın kök söktürürler diye bir şeyi nereden kazandın? Eşte şuradan kazandım. Peki kazandıysan vergini verdin mi? Vermedin. Bu sefer vergi cezasını öyle bir verirler ki bütün serveti elinden alırlar. Ama Türkiye'de şey yok. Adam Antalya'da Deniz Yenemi'de bir koca Efendim, oteli birden sahip oluyor. Nereden sahip oldun diye sorulmuyor. Kara para, mensubu sorulmuyor. Türkiye böyle. Yani harama razı oldum insan, o o afyonu taşıyor. Onu alan ölüyor. Nasıl ölüyor? Titriyor titriyor ölüyor. Doktorlar bilir bunu. Hastaneye düştüğü zaman, buralarına iğneleri sokuyorlar. Efendim uyutturuyor. Onlar sonra insanlıktan çıkıyor. Adam öldürüyor. 25 beş kuruşu görse... ...bir birazcık bir para görse... ...tekrar şey alayım diye... ...babasını dövüyor, anasını dövüyor falan... ...insanlıktan çıkıyor. O çok büyük bir cinayet. Yani uyuşturucuya alıştırmak... Uyuş, ...uyuşturucuyu nasip etmek çok büyük bir cinayet. Ama bu cinayete... ...alıştırılmış. Alıştırıyorlar. Liselileri alıştırıyorlar. Orta okuldaki çocukları alıştırıyorlar. Gel bak sana bugün bir şey... ...şey yapacağız diyorlar, alıştırıyorlar. Alıştırılıyorlar. Neden? Neden? müşteri artıyor. Müşteri artıyor, onlara efendim o esrardan, şeyden satacak soru. O da çok zevkli diye başlıyor. Ondan sonra ömrü hastanede bitiyor. Titreyerek, efendim insanlıktan çıkarak öyle şey yapıyor. Tabi devlet bunu bildiği için hatta devletler arası bazı şahıslar bunu bildiğinden uyuşturucuyla ilgili devletler arası şey var. Kontroller var. Yani bu devletin Adamlarının bile üstünde adamlar var. Interpol diyorlar, bilmem şeyi takip ediyor. Afyon, narkotik şube deniliyor kadar. Gider, istediği adamı durdurur. İstediği adamın şeyini yapar, neden? Bunu engellemeye çalışıyorlar. Ama şey haramdan, günahdan korkmadığı insanlar oradan buradan efendim, zengin olabiliyorlar. İşte Müslümanlık bu. Müslümanlık böyle avantajlara... Hicabında elini tersiyle bir tane vurup ben Allah yolunda yürüyeceğim, ben harama bulaşmam, ben çoluk çocuğuma haram yedirmem, ben yanlış iş yapmam, ben başkasının kanına girmem, ben başkasının hayatıyla oynamam. Müslüman böyle işte. Yani menfaati de terk edebilir, meşakkati de göğüsleyebilir. İmtihan bu, Allah'ın imtihanı bu. Neden böyle? Böyle olması güzel mi? Çok isabetli. Çok güzel, çok hikmetli. Çünkü tatlı olsa herkes gelir. İslam hem kolaydır, hem de bazen tatlı, bazen tatsızdır. Bazen zevkli, bazen zevksizdir. Zevksiz tarafından da efendim hiç çekinmemeden ondan da efendim zevk almaya çalışmak lazım. Oyuncu pak zordur. İlk gün çok zor gelir insana. Ezi sararır, midesi acır. İkinci, üçüncü gün alışır. Orucun da zevki var. Neydi o günler? Ne mübarek günlerdi? Orucu da sevmek lazım. Cihat da güzel. Oruç da güzel. hac da güzel. Haçtaki izdahan da güzel. Sıkıntı da güzel. Her şey güzel. Demek lazım. İslam'ı öyle sevmek lazım. İkinci hadis-i şerif günün bir konu olduğu için bunda biraz fazlaca durduk. innete deyna yuqtassu min sahibi yawm kıyameti iza mate illa men tedayya ne fi selasi hilal er reculu tad'ufu fi sebilillah feyestebinu etakal bihi ve aduwihi Verancülün yemüte inde Müslimin levci düma ve yuâzîhi illâ bi deynin fe yemüte ölen yaqtuhu verancülün hâfe alâ nefsî en uzbe fe yenkahu ki ye ki inna Allah yaktı an ha ülai Bu da Abdullah ibn An-Nur bin Asr radıyallahu anh'ten, Anhuma'dan bir hadisi şerif, İbni Mace'de var, diğer kaynaklarda var. Uzunca metnini okuduk. Şimdi kısa kısa manasını verelim. İnne değine. Değin e harfiyle olursa değin boş demek arabcedir din olursa, i harfiyle olursa manasını biliyoruz. e harfiyle olursa değil boş demek. Düyun, boşlar demek. Düyunu umumiye vardı. Osmanlılar zamanında duymuşsunuzdur. Evet, değil. İnnek deyne e, yuktas su bin sahibi yemen kıyamet. Kıyamet gününde sahibinden efendim onun mukabili kısas olarak, mukabil olarak ve sevabı alınarak ödetilir. Yani bir adam borç gördü mü? Ali veliye borçlu. Ali borçlu veliye. Ahirette Allah Ali'nin sevabını alır. Alacaklı olan veliye verir. Yani Ali Ali borcunu ahirette sevabından öder. Kısas yoluyla. Ahirette para pul kıymetli değil. Oradan sevabı verilir. He. İnneddeyne yuktassu min sahibihi evmel kıyamet. Kıyamet gününde borç sahibinden kısas yoluyla, mukabele yoluyla efendim sahibinden burnundan getirtilir, alınır. Sahibi borçlu öder onu. Borçluya bu borç ödettirilir. Alacaklığa verdirtilir. İdavata borcunu ödemeden öldüyse Adam borçlu, borcunu ödemedi, öldü, ahirette ödeyecek. Onun çaresi yok. İlla minselâsı illa men tedeyyene fî selâsî Üç durumda borçlanan insandan Allah ahirette borcunun karşılığını böyle çekip almaz. Affeder yani. E, affeder de alacaklı mahrum kalır. Hayır, alacaklığı kendisi memnun eder, borçluyu kurtarır Allah. Üç kişiyi. Kimmiş? Onları anlatıyor Peygamber Efendimiz. Yani buraya kadarki kısımdan muhterem kardeşlerim şu ders çıkıyor. Mümkünse kimseden borç almayın, ayağınıza göre, yorganınıza göre ayağınızı uzatın, borç almadan işinizi görmeye çalışın. Mecbur olduğunda borç aldıysanız borcunuzu ödeyin, Kardeşlik etmeyin aldığınızı ödemekte sallanmayın. Gevşek davranmayın. Adamı pişman etmeyin. Adamı mağdur etmeyin. Size iyilik yapan adamın efendim yaptığı iyilikten onu pişman duruma düşürmeyin. Ödeyi verin. Nasıl tatlı tatlı aldınız? ilk fırsatta tatlı tatlı veriverin. Şimdi bu kalktı. Bizim bu devirde bu kalktı. Onun için Allah için borç verende kalktı. Allah için borç verende yok. Veya yok gelecek kadar az, Allah için aldığı borcu ödeyen de, anında ödeyen de az. Çok az. Biz şimdi şirketler kuruyorduk burada, camiamızın, ihvanımızın iş yerini görmek için, derginin masrafını karşılamak için filan, şirket kuruyoruz. Para yok. Hepimiz işte, malum memur, talebe vesaire filan, para yok, borç alıyorduk. Borçlarımızı elimize imkan geçince vaktinden evvel götürüp ediyorduk. Elhamdülillah şöyle dediler bize ya sizin kadar borcuna sadık insan görmedik. Dediler. Yani bazı şirketlerimizi öyle okuduk. Şimdi şirketlerimiz büyüdü. Allah'ın lütfuyla ama ilk alınışı sıfır. Yani ilk başlangıcı böyle. Borçla başlanmıştı. Ödedik. Allah ödemek niyetiyle halis niyetle borç alana ödemeyi de nasip eder. Ama bu devirde ne yapılıyor? heristan borcu alayım. Ondan sonra vermeyin. O beni mahkemeye versin. Mahkeme iki sene sürer. Sürdükten sonra tamam kabul ettim diyeyim. Zaten e, üç sene, dört sene geçinceye kadar o par paranın canı çıkar. Pula döner. Parayken pula döner. Altınken bakıra döner. Değil mi? Yani ben bu sene birisinden yüz milyon alsam, dört sene sonra yüz milyon ödesem ne olur? Gülerler, kargalar bile toplanır etrafımıza, kalk kalk kalk diye güler. Kargalar bile güler, anlar bu işi. Dört senede enflasyon olan bir ülkede parayı aynen verirsen olur mu? Al 100 yüz milyon. Bizim bir profesör arkadaş anlatıyor. Birisi, aa Nihat'cığım bilmem ne gözlerden öperim şapur yana yanaklarından dökmüş. Efendim, sana bir boyun vardı. Al şu beşleri. Ne bu demiş? Hani senden 15 yıl önce hani talebeyken beraberken bir beşleri almıştın ya içime dert oldu aziz kardeşim. Şimdi seni gördüm al beşleri. Demiş, alma. Niye? Şş, bu şey de oluyor. Koskoca yokuşunda oluyor. Yani Beyazıt'tan Aksaray'a inen yokuşta oluyor. Almam. Niye demiş? Beyazıt'a kadar gireceğiz. E, Beyazıt Umumî Kütüphanesine gireceğiz. E, Beyaz Ümmü Kütüphanesinde gazete konduksiyonları kısmına geçeceğiz. E, o 15 yıl evvel ki gazetiyi bulacağız. O zaman bir altın lira kaç paraydı? Ona bakacağız. Bakalım şu beş lirayla. O zaman ne alınıyordu? Ben hatırlıyorum Türkiye'de 2,5 iki buçuk liraydı dolar. Şimdi kaç? Yetmiş bin. Ben hatırlıyorum, bir kilo et 120 kuruştu. Şimdi kaç? Bilmiyorum. 450 bin. E mu şimdi? Yani ben senden efendim, et almıştım, sana 120 kuruş borcun vardı desem, şimdi kasaba götürsem kargalar gülmez mi? Herkes gider. Ha. Şimdi herkes böyle yapıyor. Borcu alıyor, kurnaz. Ama bu kurnazlık değil. Bu ateşle oynamak. Allah bunu sevmez. Allah bunun cezasını verir. Borcunu verecek. Ne zaman eline geçerse verecek. Katık bile yemeyecek, borcunu verecek. Onun için herkes şimdi borç vermiyor. Birisi borç isterse, vallahi yok kardeşim diyor. Olmaz olur mu? Dolu. Onun da yemini yalan. Olmaz olur mu? sana verilecek borcum yok de bari. Sana verilecek param yok de. Yani adam da, adamın gözünü tutmuyorsa. Veyahut, efendim, tamam borç veririm ama diyor altın veririm diyor, haklı. Ben sana 500 altın verdim, sen de bana 500 altın geri öde. Haklı. Yok olmaz diyor Türk parası borç verirsen ver, vermezsen al asmalı. İyi, tamam güle güle olacak. Güle güle, ne yapalım? Türk lirasının yüzde 80, yüzde 100, yüzde 120, yüzde 150 enflasyonu var. Bunları herkes biliyor boşluğu alacaklı işlerde çok oyunlar oluyor. Ortaklıklarda çok hileler oluyor. Aldanmalar, aldatmalar oluyor. Efendim, adam alacağını alamıyor. Mafyaya gidiyor. Diyor ki şu herif benim alacağım var. Şunu al. İyi ama üçte birini bana verirsen alırım diyor o da. Tamam diyor yani. Tamamı batacağına hiç olması üçte ikisi bana gelsin. Mafya silahını çekiyor. Adama gidiyor. Masasına tabancayı koyuyor. Yakasına yapışıyor. İki gözünün ortasına burnunun üstüne bir kafa atıyor şarı şarı burnundaki çekişmesi temtan akıtıyor filan. Ondan sonra parayı adam getiriyor. E adam bunu önceden getirseydin ya. Üçte birini mafyaya ne getiriyorsun? Dördününü getirse. Getirmiyorlar. Bunlar kıyamet alameti. Bunlar kuyu bozukluğu. Bunlar gayri İslami davranışlar. Çok yaygın. Herkes herkes bu durumda şimdi. Çok büyük bir ekseriyet bu durumda. Allah hissetsin. Allah efendim borç bedasına düşürmesin. Boşlunun ibadeti kabul olmaz ha. Böyle kötü niyetli olduğunu. Öldüğü zaman başı derde girer, girer. Bak namazı cenaze namazı kılınacağı zaman önce haklarınızı helal edin, deniliyor. Hak helal edilmezse olmaz. Iş. Kul hakkı önemlidir. Millet bunu bilmiyor. Yani dürüstlük kalmadı. Tüfek icat oldu. Belki delik dönür, çıktı, mertlik bozuldu şimdi. Faiz çıktı efendim enflasyon çıktı metrik bozuldu bizimkiler de sapıttı. çok hoşuma gidiyor bizim bir hacı arkadaşımızın babası dükkanına gelmiş bakmış dükkan üstüne böyle bir sürü kağıt bunlar ne evladım bunlar senet sepet bono bilmem ne filan işte Hı, eyvah şimdi demiş kağıda mı kaldı evladım ticaret biz eskiden bir söz üzerine dükkanı verirdik Hacı amca, bana elli top e, kumaş lazım, param yok. İnşallah satıp getireceğim Al evladım beğendiklerini, git. E senet sepet yazı, yoktu diyor. Vah vah vah evladım, şimdi senete sepete mi kaldı? Senet sepete kaldı. Bonoya kaldı, hem de onlar da ödenmiyor. Onlar da, efendim, ne deniyor? Protesteye uğruyor, avukata gidiyor, alıncaya kadar bilmem ne oluyor. Şimdi adam da avukat, e, temel faizi ekleyecek üstüne, yani geç ödediği için üstüne öreyim mi edemiyim mi? bana soruyor. Hocam, faiz midir değil midir alalım mı almayalım mı? Yani karma karışık haramlar günahlar. Toplumun işi çok berbat. Bir kimse borçluysa borcu borç, kıyamet gününde ondan kısas yoluyla bu alınır. Üç durumdaki insan, üç durumda borçlanan insandan alınmaz. Allah' onları kurtaracak kim birisi evraüllü ta o bir adam kuvveti azalıyor ihtiyarlıyor diyor kuvveti azaldı gücü kuvveti kalmadı. seksen yaşına geldi ne yapsın adam e, Takati kalmadı ihtiyarladı e, ha tabi of kuvveti uh fise bu şey ihtiyarlamak değil e, allah yolunda cihad edecek ama kuvveti allah yolunda Kuvveti zayıfladı yani kılıcı yok atı yok efendim zayıf efendim e, teçhizatı yok yani askeri teçhizatı yok feyiz dediğini boşlanıyor yatakova biri bir adül villa bu boşlandığıyla silah malzeme teçhizat alıyor Allah düşmanına karşı kuvvetlenmek için zayıftı. Hücre etmek için düşman saldırıyor diye borç alıyor, silah cephane teçhizat alıyor. Adu veya ve aduvihi kendisinin düşmanı ve Allah'ın düşmanı olan kişilere karşı borç alıyor, silah teçhizat alıyor. Bu adam zayıftı, vaziyeti askeri durumu silah için borçlanıyor ve sonra ödeyemedi, öldü, şehit oldu. Ne olur? Allah bunun borcunu ahirette alacaklısından. Alacaklısına bundan sevabı çekip alıp vermez. Yani bundan borcu istemez. Kendisi öder, alıcaklığı memnun eder, bunu kurtarır. Neden? Niyeti iyiydi. Düşmana karşı askeri bakımdan kuvvetlenmek için yaptı bu işi. Bu bir. İkincisi, Veracının يَمُوتُوا اِنْ دَ Bir adam, bir insan yanına geliyor, misafir. Erzurum'dan geldi. Diyelim ki efendim Hakkari'de oturuyordu. Van'daki komşusuna geldi. Neden? anarşi var orada mesela. Misalle anlatalım diye söylüyoruz bunu. Birisinin yanına geldi, öldü orada. Zaten yanına geldiği adam da fakir. O da zengin değil ama ne Öbür tarafta can koygusu var. Bu buraya geldi. burada misafir oldu. Akrabası. burada bir diyemedi. Bunun yanında öldü gelen. İnde Müslümin La yecidü ma yukeffinehu rıyvarilihi kendisine kefen alacak, onun teçiz ve tekvinini, sarılmasını vesairesini yapacak, parası olmayan bir akrabasının, dostunun, Müslümanın yanına geldi, o adam öldü. Ancak onun kefenlenmesi ve örtülük şeyinin yapılması için illa bir değinin ancak borçlanarak olabilecek adam borç aldı bu misafir vefat etmiş, misafirin teçhiz ve tekvinini yaptı. Efendim, ödeyemedi borcu. Borcu için yapmıştı? kendi keyfi için yapmamıştı. Bu fukaracık e, müteveffanın teçhiz ve tekvinin için yapmıştı. Bundan da Allah sormaz borcunu. Ahirette ötekisi memnun eder. Bunu da borçtan muhafaza etmez kurtarır. Ve lezzülün hâfe alâ nefsihil uzbete ve bir adam ki Bekarlıktan kendisi hakkında korkuyor. Eyvah ben bekar kalırsam günaha sapabilirim. Vaziyetim iyi olmayabilir. Belki bir hata işlerim ve e, evleniyor. Bir kadın nikahlıyor, evleniyor, düğün yapılıyor. Liu asife nefsahu gizelik. Kendisinin iffetini böylece harama sapmaktan sarkmaktan, korumak için evleniyor. Haşrete, haşreten ala dinidi. Dindarlığına bir gölge düşmesin, günaha harama sapmasın diye bunu yapıyor. Efendim ve bölünce ölüyor. Yani düğün parasını öleyemedi. Öyle öldü. Ne olur? Bundan da alınmaz. Neden? İlmiyetliydi. Demek ki düğün için kendi dindarlığını korumak, nefsini haramdan korumak için düğün için para alsa, ödeme imkanı bulamadan ölse Allah muahize etmez. Cihad için teçhizat alsa ödeyemese Allah muahize etmez. Yanına bir misafir geldi kendisinin parası yok onun teçhiz ve tekfinini için borçlandı. Efendim ödeyemese Allah muahize etmez ahirette onu güç bırakmaz. Bunlar üç tane misal olmuş oldu. Demek ki böyle sebepler olursa Allah ahirette borçluyu sıkıştırmıyor. Neden? Niyeti iyiydi. Hem ödemeye niyeti vardı, hem de borç almaktaki niyeti iyiydi. Adamın bu devirde niyeti böyle değil. Dükkanı var, işi var, daha genişlemek için borç alıyor. Arabası var, malı var, mülkü var. Efendim, onlar, onlar zarara uğramasın diye buradan borç alıyor. Kerata, senin orada tarlan var, bahçen var, malın var, onu satıp da şey yapsana, işini görsene.